Rabbi shrah li sadri wa yassir amma Geçen hafta namazın işte keyfiyeti noktasında bir mukaddime yapmıştık. Vakitleri malum 5 vakit namazdı. Bunun Kur'an'dan delillerini İbn Abbas getirmiştir dedik ki mealciler, Mutezileler neyi inkar ediyorlar? Kur'an'da 5 vakit namazın olmadığı iddiasında. Halbuki İbn Abbas ne yapıyor bunu? İnkar ediyor. İbn Abbas Kur'an'da 5 tane ayet okuyor ve bu 5 ayette Kur'an'da var olan 5 vakit namazı işaret ediyordu. En son bunu anlattık ve bu hafta namazların vakitleri. Hani bu 5 vakit namazın vakti ne zamandır? Ne zaman kılınır? Bunlar önemli. Şimdi belki hani takvimler var da takvimlere itibar etmiyor Müslümanlar. Yani birçok noktada hata var. Şimdi birazdan gelecek mesele Özellikle Ramazan ayında birçok hata yapılıyor. Bu işte zındıklar akıllarınca takvalı yaşamaya çalışıyorlar. Ee, ihtiyatlı saatler yazıyorlar. İşte 5 dakika önce ezan okutturuyorlar. Milleti beş dakika önce orucu başlattırıp 5 dakika sonra orucu açtırıyorlar. Bu sünnete açık bir muhalefet. Niye? Sünnette var olan Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem diyor ümmetim sahuru geciktirip iftarda acele ettikçe onlardan hayır eksik olmaz Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Bugün zaten ümmette hayır kalmamış. O yüzden erken orucu başlayıp geç açıyorlar. O yüzden Müslümanın bu vakit namazlarını güneşin hareketlerine bakaraktan ne yapabilmesi lazım? Ee, bilmesi lazım ki Allah göstermesin, Rabbim imtihan etmesin. Hapistir, işte dağda kalmaktır vesaire. bu gibi noktalarda her zaman saat ve takvim bulunacak bir şey değil. O zaman neye bakmak lazım? Güneşe bakaraktan hesaplamak lazım. İttefakal muslimuna ala enne li salavatil khamsı evqaten Müslümanlar bunu icma etmişler, ittifak etmişler. Beş vakit namaz vakit, vakitleri olan bir şey. Bu da Allah'ın şu ayetinden delil alınan nokta. İnne salate kânet alel mu'minine kitaben mevkûta. Şüphesiz namaz Müslümanlara farz kılınmış, belirli vakitlerde farz kılınmış bir farz, farzdır diyor Allah. Yani belirli vakitlerde Allah onun vakitlerini belirlemiş. İlk namaz salat zuhur. <gülüyor> Öğlen namazı. Yani günün ortasındaki bu namaz ne zaman? Sa'atu zevali ve vaktuhu Güneşin zevalden tepedeyken artık kaymaya meylettiği an. Bu öğlen vakti, tam tepeye çıktığı zaman. Vel murad biz bi zeval, buradaki zeval kelimesinden kasıt Murat, Meylu şemsu en kabdis sema Semanın tam ortasından güneşin meyletmiş olması. Meyle başladığı andan itibaren hangi vakit girdi? Öğlen namazı vakti girdi. O vakitten sonra öğlen namazını kılmak caizdir. İster ezan okunsun, ister okunmasın. Bu şu hadisten delil alınarak çıkartılmış. Hadis Abdullah İbni Amr'dan geliyor. Hadis şurada geçiyor. Müslim'in sahihinde tahric etmiş olduğu bir hadis. Vakti luhur iler şems Öğlen namazının diyor Nebi Salsam vakti Güneş zâlet ettiğinde, aşağı doğru meyledtiğinde, ve kâne zillu'r-raculi ketûlihi mâ lem asr Ve adamın gölgesi kendisi kadar olduğu zaman. Şimdi güneşin durumuna göre gölge ne oluyor? Büyüyor veya kısalıyor. Öyle değil mi? Güneşin yani öğlen vaktinin girdiğinin alameti nedir? Kişi güneşi bir günde ayakta durduğunda gölgesi kendisi kadar ise ne uzun ne eksikse, tam kendisi kadar ise o an anlayacak ki öğlen namazı vakti girmiş demektir. Ne bir salasa böyle diyor. Hadis uzun devam ediyor. O diğer vakitleri de belirtiyor. Birazdan o vakitleri işledikçe o hadisi tekrar edeceğiz inşallah. Peki öğlen namazının son vakti bu başlangıcıydı. Güneşin ne yapmasıydı? Tepeden aşağı doğru meyletmesiydi. Peki son vakti öğlen namazının burada ihtilafa ı ilm burada ilim ehli ne yapmışlar? İhtilafa düşmüşler ve akval sözlerin en sahihi en doğru olanı ise zillü şey nuslusi ve mektari zil hine zeval zeval sırasında bir şeyin az önce bahsettiğimiz nokta bir şeyin gölgesinin kendisiyle eşit olması yani bittiği an burası başladığı an güneşin meylettiği an güneş meylediyor Tam orta bittiği vakti de adamın gölgesinin tam kendisi kadar olduğu vakit. İşte bu iki zaman dilimi arasında öğlen namazı kılınır demişler. Bununla ilgili de Amr i̇bn gelen gene hadisi delil getirmişler. Bu meselede onların kavli sahiptir. Diğer şaz görüşleri rivayet etmeye gerek yok. Bazıları şey demişler. İkindi vaktine kadardır demişler. Şimdi ikindinin bizim bildiğimiz ikindi vakti değil. Yani ondan sonrası için de öğlen vaktidir demişler. Bu zayıf şaz bir görüştür. Tabi öğlen namazında bilinmesi gereken başka noktalar da var. Bir tanesi yüstehebbü taciyle zuhru fi evvelil vakt. Zuhur namazı yani öğlen namazının ilk vaktinde kılınmasında acele etmek. Bu nedir? Müstehaptır. Şu hadisten dolayı Cabir e, İbni Semura'dan geliyor. Kal Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne yapardı? Güneş tepeden meylettiği andan itibaren öğlen namazını eda ederdi. Bunda acele ederdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Müslümanlar bugünkü zaafıdır hadi şimdi kalkacağım, şimdi kalkacağım, zaten cemaatle namaza gitmiyoruz, tağut rejiminde imamlık yapanların arkasında namaz kılınmaz diye. Bizde bir e, sünnette şey başlıyor bu sefer, problem başlıyor. Halbuki sünnete mutabık olan nedir? Acele etmektir. Namazı vaktinde kılmaktır. Ama şu noktalarda ise namazı tehir etmek müstehaptır. Hangi noktalar? اِذَا اِشْتَتَّ الْحَرْ Sıcak şiddetlendiği zaman. Ama tabi bunun illeti var. Neden bir illete bağlıyoruz? Çünkü Nebis Allah'ın Mescidin üstü açıktı değil mi? Suudi Arabistan kaç derece sıcaklık? 45-50 yüksek. Harare çok fazla, sıcak çok fazla. Bu yüksek sıcaktan dolayı güneş tam tepede insanın beynini böyle kaynattığı anda toprak ne oluyor? Çok sıcak. Yani yazın plaja cahiliyesinde gidenler bilir yürümek imkansızdır o vakitte plajlar. Niye? Çok sıcaktır kum. Bu illetten dolayı ne yapıyordu Nebis Allah'ın namazı? Tehir ediyordu, geç kılıyordu. Aslında ilk önce ne dedik? Erken kılmak sünnettir. Ama böyle bir ağrı çıktığı anda namazı tehir etmek de sünnete mutabakattır. Çünkü şu hadisten dolayı, Ebridlerden geliyor. Kâl dedi ki, künlemen, Nabi salâsına bir sefer. Biz bir seferde Nabi salâsına beraberdik. Fara ve Müezzin, ey Müezzin, vüHur. Müezzin öğlen namazın ezanını işte irade etme niyetlendi. Fakale Ebrid. Dedi ki, biraz bırak bir salsam onu emrediyor bırak şu an yapma. Fimme erade eyyuzin tekrar ezan okumak istedi biraz vakit geçtikten sonra fakal ebrit bırak biraz daha soğuğa bırak yani biraz daha hava ne olsun ılıman olsun o güneşin kızgınlığı geçsin toprak soğusun o toprağın kızgınlığı geçsin ondan sonra kılalım dedi. Merraten ussalate iki veya üç defa bu tekrarlandı. hatta ra'ine fi'tlul sonra kal şiddetul har min fihi cehennem o Sıcağın şiddeti ne? Cehennemin nefesidir. Hani hadis var ya en sıcak yaz günüyle en soğuk kış günü ne? Cehennemin iki nefes almasından kaynaklanan sıcak ve soğukluktu diyor Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem. Fe eze işteperen harfü <gülüyor> abridu Eğer diyor namaz, şey affan, eğer sıcaklık şiddetlenirse namazı ne yapın diyor Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem? Geciktirin. Soğuk olduğu vakte bırak. Tabi bugün böyle bir sünneti uygulamamız mümkün değil ama onu söyleyeyim yani. Biz hani kapalı yerlerde namaz kılıyoruz şehirde böyle bir sünneti tatbik etmek ancak dağda olur dağa çıkan müslümanlar var onlar oradayken işte eğer çok sıcaksa toprak öğlen namazını tehir etmeleri müstehaptır, sünnete mutabakattır bu öğlen namazıyla ilgili bilgiler şimdi salat asır asr ikindi namazı ne zamandır vakti ne zaman girer ne zaman çıkar ve huve ahire saatinde her günün son vakitleridir bu <gülülüyor> <gülüyor> <gülüyor> salatul asr hiyelletih tecebi bi dekul vaktil asr tüsemna ee, namazı orta namaz olarak isimlendirilmiş. Niye? Günün ortası ya. Şimdi güneş tepeye çıktı. Art, e, tam tepedeydi. Şimdi ortaya geldi. Ne yapacak? Batacak değil mi? Günün neyi? Tam ortası. Bu yüzden orta namaz olarak isimlendirilmiş. Allah ayette diyor ki Hafizu ala salavati ve salatul ve kumu lillahi kanitin. Özellikle ne yapın? Orta namazı koruyun. Bazı müfessirler bu ayetin tefsirinde orta namazı için sabah namazı deseler de bu zayıf bir görüştür. Şimdi hadis gelecek. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem orta namazın e, ikinci namazı olduğunu söylüyor. Sahih görüş orta namazın ikinci namazı olduğudur ve onu kılmayanın bütün gün amellerde hüsran olmuştur. Hadisler bu meselede gelecek inşallah. Ne zaman peki ikinci namazın ilk vakti? İzâ sâra zillil şey misluhu ende cümhuru hilâfen li ebi hanife fil meşgûr <gülüyor> Ebu Hanife gene burada muhalefet etmiş Cumhur'a. O başka bir tanım getiriyor ama Cumhur'un yanında da o gölgesi tam kendisi kadar oldu ya o vakit artık gölgesi biraz daha şey olmaya başladığında, kısalmaya başladığında ne oluyor? İkindinin vakti hmm. girmiş Pardon uzama özür dilerim. Uzamaya başladığında ne oluyor? İkindinin vakti girmiş oluyor. O tam kendisinden biraz daha geçtiği zaman. O vakit ikindi namazının girdiği vakit. Ebu Hanife burada muhalefet etmiş. Başka bir tanım yapmış. Ama Cumhur'un kavli bizim için mercuh olan tercih edilen görüştür. Şimdi ikindinin çıkış vaktiyle ilgili biraz böyle hadisler taarut gibi gelmiş. Yani birbirine zıtmış gibi görünüyor. Ne zaman çıktığına dair. Ama tabii ki mesele açık. Racihe olan görüş Güneşin artık battığı vakit akşam namazının gittiği vakit ikindi vaktinin son vakti. Bu nasıl bilinecek? Birazdan gelecek. Şimdi hadiste vaykura ta'hir ila ma ba'de gayri Şimdi ikinci namazının özür olmadan tehir edilmesi, geciktirilmesi nedir? Kerih görülmüş ulema tarafından. Niye? Münafığın namazıdır bu öyle değil mi? Münafık ne yapar? Oturur, oturur, oturur artık kerahat vakti girdiğinde birazdan o vakitlerin de teferruatı gelecek kerahat vakti dediğimiz namazın kılınmasının kerih görüldüğü vakitler geldiği zaman kalkar namaza durar tavuk yem toplar gibi hızlı bir şekilde namazını kılar o yüzden ikinci namazını gene öğlen namazı gibi vaktinde e, kılmak müstehaptır özür haricinde e, bunu yapmak ne olur mekruh olur kerih görülmüş ama özür olursa tabi ki kılınır keraat vakti dahi olsa. Şimdi Kale dedi ki Enes radıyallahu anh semihet Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakul şu namaz münafığın namazıdır dedi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve şems oturur artık güneş yaklaşmıştır batmaya hatta et benek karne-i şeytan ta ki güneş şeytanın iki boynuzları arasındadır o anda kame kalkar fene karahe erba'an dört rekat Namaz kılar ama nasıl? Az önce dediğimiz gibi tavuk yemin, toplar gibi Layyef Kur'ullah illa kalliyle Allah'a da çok az zikreder. Niye hızlı kılınca zikirde ne olacak sonuçta? Az olacak. Sonuçta Kur'an'da okunan e, kıraat uzun oldukça Allah'ın zikri daha fazla geçecek. E, bu sefer e, hızlı hızlı kılınca rükûlar azalacak, secdeler azalacak, zikir dolayısıyla azalacağı için Nebi sallallahu sen bu münafığın namazıdır diyor. Hadisi Müslim, Ebu Davud, Tirmizi ve Nesai ne yapmışlar, tahric etmişler. Hadis kavî bir hadis, güçlü bir hadis. Gene dediğimiz gibi ikindi namazının erken kılınması müstehaptır. Enes radıyallahu şöyle geliyor gene başka bir hadis. Ken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazını kılar da muhtefiah. Güneş de yüksek, yüksek bir durumdaydı. Aleyküm selam. Fakat Allah bu üzer evali gidici bir yolcu bir adam Medine'nin dışına giderdi. Evali dedi çevresi yani Medine'nin dışında olan bir bölgeye. Fakat yine başyemsı murtafiyan. Adam geri dönerdi o kadar uzak yoldan. Güneş hala yüksekteydi yani daha böyle batmayı falan şey. Ee, hani akşam namazının vakti girmemiş, kerat vakti girmemiş. Güneş hala yüksekti. Nebi sallallahu bu kadar erken kılarmış ikindi namazını. İşte bu yüzden bu hadisten dolayı ikindi namazını ne yapmak erken kılmakta müstahaptır. Nebi sallallahu başka bir hadis de diyor ki, men terke salatul asır. kim ikindi namazını terk ederse fakat habita amelu. Amelinin hepsi boşa gitmiştir diyor. O yüzden Allah hafizhu aleyh salavatu ve, ve salatu'l usta. diyor. Orta namazları koruyun diyor. Sebebi çünkü öğlen namaz, ikindi namazını kaçırmak, bütün günkü ameli ne yapmak? E, mahvetmek, boşa götürmek demektir. Neden? İnsanlar o saatlerde neyle iştigal ediyor çoğunluğu? İşle, dünyalık işlerle. Dünyalık işler sebebiyle Allah'ın zikrinden o vakitte yüz çevirmek, Allah muhafaza bütün günkü amelleri yok ediyor. İşte bu ikindi namazının korunmasına dair Kur'an ve sünnette çok Nas gelmiş? Bir tanesi bu okuduğum ayetti. O ayette Bakara suresi 238. ayet. Gene Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu şey biliyorsunuz meşhur Hendek günü Ahzap savaşında ne yapıyorlar? İkinli namazını kaçırıyorlar. Şugölüne ani salatil vusla es salatil asr. Bizi orta namazdan alıkoydular diyor. O da ikindi namazı. Hadiste bizi orta namazdan alıkoydılar. Bu delilden dolayı zaten ayetteki tefsir, ikindi namazda tefsiri sağlam isabetli görüştür. Bu hadiste Bukhari ve Müslim'in tahric ettiği hadis. Enel Rifari radıyallahu anhu şöyle dedi. Kal salle bina Rasulullah sallallahu Nebi sallarsa bize ikindi namazını kıldırdı. Feqal dedi ki inne hadi salat uridat ale men kana min qablikum fe dıyyuha. Bu ikindi namazı sizden önceki ümmetlere ne oldu? Arz edildi. Onlar da bununla emrolundular ama onlar ne yaptılar? Onu zayi ettiler. İkindi namazını zayi ettiler. Onda gevşeklik gösterdiler. Hemen hafez aleyha kim bunu korur ise kâne lehu ecruhu merrateyn. Onun ecri iki kere verilir diyor Nebi Salah. İkindi namazına teşvik bu kadar büyük. Yani Allah'ın dininde ikindi namazı bu kadar ehem bir mesele. Önemli bir mesele. Bu hadiste Müslim'in tahric etti. hadis. Gene Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylüyor. Len yeli günneru ahadu sallle ve qabla gurubihâ. Güneş batarken ve doğarken namaz kılana ateş dokunmaz. Yani buradaki kastı el fecr ve'l asr. Sabah ve ikindi namazı. Bu iki namazı Müslüman korursa Allah'ın izniyle ateş ona dokunmayacaktır diyor ne bir salo sana. İbnül Kaym'un güzel bir açıklaması var burada bu meselele al alakalı. Valla de hadis hadiste az önce geçen hadiste zahir olan şudur ki Vallahu ale bi muradı Rasulihi Allah Resulü'nün muradını daha iyi bilir diyor. Anne terkun ne an. bu namazı terk etmek iki çeşittir diyor. Terkun kulli la yusliha abadan yani ikinciliği tamamen terk etmiş, hiç kılmıyor. Bir böyle bir terk var. Fa'da yuhbitu'l amel cemiah. Yani bu amelin tamamını ne yapar? Götürür, boşa götürür. Wa taraka muayyan fi yom Yani muayyen belirli bir gün terk ediyor, belirli bir gün terk etmiyor. Bu şekilde bir terk söz konusu. Başka bir çeşit. Fa'da yuhbitu amalu zalika'l yom. Bu amel ise sadece o günün amelini şey yapar diyor. Boşa götürür. Yani İbnü'l Kahm anlatmaya çalışıyor. Bir adam bütün namazları kılıyor ama hep ikindi namazlarını aksatıyor. Bu adamın bütün günler yaptığı ameller boşa gider diyor. Ama bir adam mesela bir gün ikindi namazını kaçırmış, ertesi gün kılmış, 2-3 gün devam etmiş kılmaya, 13 günden sonra terk etmiş. Bu sadece terk ettiği günlerdeki amelini boşa götürür diyor. Ondan sonra Allah'ın şu kavlini okuyor kendisi. Yani şun, şundan hani bu hadis diyor Kur'anla çelişkili değildir. Burada mealciler bize bir şüpheyle gelebilirler. Ya nasıl olur insan işlediği amel işlemediği bir amelden dolayı boşa mı gider? Allah azze ve celle şöyle diyor: "Ey yolledini amenû lâ tubdilû Ey iman edenler sadakalarınızı ezzayla minnetle boşa götürmeyin. Yani adama sadaka vermişsin, ben sana sadaka vermiştim unuttum mu falan diyorsun. Adama ne yapıyorsun? Minnet ediyorsun. Ne oldu bu amel? Boşa gitti. Halbuki İlk başta kim için yapılmıştı? Allah rızası için yapılmıştı. Sonradan ameline riya karıştırdığın, eziyet karıştırdığın, minnet karıştırdığın için ne oldu amel? Boşa gitti. Bu yüzden bu hadisle Kur'an arasında bir tezatlık yoktur. Veya şu ayette olduğu gibi ya yellezine emru la tarfa asvatukum fawqa Ey iman edenler sesinizi peygamberin sesinin üzerine çıkartmayın. Ve la lehu bil kavl. Sözle onun önüne geçmeyin diyor ke cehrî badkum bir kısmınızın bir kısmınızın önüne geçtiği gibi entuh entahbat sizin amellerinizin hepsi ne olur boşa gider ve entum la te'urun siz de bunun farkına varmazsınız yani farkında olmadan amelleriniz boşa gider sıf neden nebinin sesinin üzerine sesinizi çıkarttığınız için bir sahabe ne yapıyor Peygamberin yanına gitmiyor sırf bu ayet indiği zaman. Niye? Benim sesim yüksektir diyor. Nebi Sarsam'ın yanında konuşurken biraz yüksek çıkıyor. Amellerim boşa gider diye korkuyorum diyor. Sonra burada öyle olmadığı izahında Nebi Sarsam bulunca yanına çağırttırıyor. Bu ayet ne gösteriyor? İnsan hayırlı amel de istese, bazı işlediği şerli ameller ne yapar? Hayırlı amelleri götürür. Bu da Müslümanın ya bu küçük günahtır. Bu işte şöyledir böyledir diyerekten hafife almaması her kötülüğü şu kadar dahi olsa her kötülüğü hafife almaması gerektiğini yaptığı bazı kötülüklerin o müminin bütün iyi amellerini de boşa götüreceğinin delilidir bu. Başka bir hadiste bir adam cehenneme atılıyor ama bu adamın gece namazı var, orucu var, zekatı var, sadakası var. Adamın nafile ibadeti dolu bu adam cehenneme giriyor hadiste. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu adamın halini anlatırken bu adam diyor insanlar içinde farklıydı. İnsanlardan ayrı kaldığında bir günah işler diyor. O günahtan dolayı Allah bütün amellerini boşa götürmüş. İşlediği amelden dolayı. Gizlide işlediği bir amelden dolayı. İnsanlar arasında değil. Bazen nafile değişiyor ama Allah'ı o kadar gazaplandırmış ki o gözünde ufak olan amelle. Allah iyi amellerin hepsinde diyor ki hadiste paramparça olur. O dağlar gibi amellerin hepsi toz buz olur diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah böyle bir durumdan bizi korusun. O yüzden Nebi Salasen ve Allah Azze ve Celle ikindi namazın önemine ne yapmışlardır? Vurguda bulunmuşlardır. Evet. İkindi namazı böyleydi. salat Magrib Maghrib. Akşam namazı biliyorsunuz bu da güneşin battığı an. İzâ gâbet. Güneş kaybolduğu anda öyle değil mi? Şimdi güneş sararır. Bilmiyorum hiç dikkat ettiniz mi de güneşe dikkat edenler bilirler. Güneş ikindi de akşamdan önce, batmadan önce kızarmaya, sararmaya başlar. Artık öyle bir nokta iner, iner, iner, iner, bakarsın ki güneş hiç kalmamıştır. Güneş bitmiş. İşte bu an akşam namazının girdiği andır. Güneşin tamamen kaybolduğu, görünmez olduğu haldir. Bu noktada icma var. Burada ihtilaf yok yani. Bu ilk giriş vaktiyle alakalı. Peki akşam namazının çıkış vakti gene burada ihtilaf söz konusu. İhtilafa ehlel-ilm burada iki kavil üzere, iki görüş üzere ihtilaf ettiler. Birincisi annel-magrib vaktam vahiden. Magribin yani akşam namazının bir vakti vardır dediler. Madel hurubu bi kadrimi ma yattahharu al-musalli ve yasru avratahu ve yuqimu salah Dediler ki akşam namazının vakti Ezanın çıkıp okunması, sonra adamın gidip abdest alması, namazı kılması, namaz ikame etmeleri. Vakit budur dediler. Yani çok kısa tutmuşlar. Bu kimin görüşü? Malik, Evzai ve Şafi'nin görüşü. Onlar bu görüşe gitmişler. Ve bazı ücret olarak kendilerine hadis getiriyorlar. Cibril hadisi var. Onu getiriyorlar. Ondan sonra başka bir hadisi daha getiriyorlar. Ama kuvvetli değil. Esren ikincisi ise ile en yagib الشَّفَقُ Şafak denen bir şey var. Şafağın e, gökte kaybolduğu andır. E, o şafak da bilmiyorum aranızda bu ilmi bilen var mı? E, renk yani gökte renkler olur. Bazı renkler olur. Şafak denen o şey görüldüğü anda artık şey oluyor. Kaybolduğu anda e, akşam namazı vakti bitiyor. Bu da kimin görüşü? Bu cumhurun görüşü. Fevri İmam Ahmet İshak İbn-i Rahavayh e, ashab -ra yani rey ehlin ashabının görüşü de bu. Şafi'nin, İmam Şafi'ye kendisini müntesip kılan bazı imamların görüşü ve İmam de bu görüşü tercih etmiş. i̇bnül ül aynı şekilde ve sahih olan görüş de bu. Delili de şu hadis. i̇bn Amur'dan gelen bir hadis. Ve vaktü magrib maghrib mâlem yaghibu şafak. Akşam namazının vakti şafağın kaybolduğu, kaybolmadığı vakittir. Şafak kaybolduğu anda o gökteki şafak kaybolduğu anda akşam namazı vakti ne olmuştur? Bitmiştir diyor Nebi sana sahibim. Buna benzer bir iki hadis daha var. Ama hepsi ne işaret ediyor? Şafak kaybolduğu anda akşam namazının bittiğine delalet ediyor. Müstahap olan bazı noktalar var akşam yemeği ile alakalı. Hadisi Enes radıyallahu anhu anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Enes radıyallah'dan gelen şöyle bir hadis var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Eğer akşam namazınız erken hazırlandıysa" فَبْدَعُوا بِهِ Onunla başlayın. Kabla الصَّلَاتِ الْمَغْرِبِ Akşam namazından önce ne yapın? Yemeği yiyin diyor Nebi Salasam. وَلَا an اَنْ اِشَائِكُمْ Akşam yemeğinde de acele etmeyin. Hani namaz kılacağız diye hızlı hız yemeğe gayret etmeyin diyor Nebi Salasam. Bu hadis nerede geçmiş? Bukhari ve Müslümanın ittifak ettiği müttefakun aleyh olan sağlam bir hadis. Bu da neyi gösterir zaten? Bu bizim racit dediğimiz görüşün doğruluğuna delalet eder. Çünkü hani düşün adam ağır ağır yemek yiyecek, kalkacak, namaz kılacak. Bu ciddi bir vakit ister. Demek ki akşam namazının vakti bu kadar kısa değil. O birinci görüşü savunanların dediği gibi. Gene başka bir hadis, gene farklı bir lafıza geliyor. اِذَا اَكُمَّتُ الصَّلَاتِ وَحَدَرَ الْاِشَىٰ Eğer namaza kametlenirse ve yemek de hazırsa diyor ki bil işe. İslam'ın rahmetine bakın. Akşam yemeğini yiyin diyor. Siz bırakın şeyi. Ee, namazı. Bununla ilgili hadisler var i̇bn Ömer'den falan. Yani yemek yerken ne yapıyorlar? Namaza gitmiyorlar. İlk önce yemeklerini tamamlıyorlar. Çünkü neden? Kuşuyu etkilemesinden dolayı. Yani insan namazdayken aklında karnı aç olduğu için yemeği düşüneceğinden dolayı adamlar ne yapıyorlar şimdi? Ee, şeyde Ramazan'da önce namazı kılalım aradan çıksın. Ondan sonra işte iftar yaparız. Bu sünneti muhalefettir. İftarda acele edilir. İlk önce iftar yapılır. Ondan sonra namaz kılınır. Yine Muaz radıyallahu anh'la gelen bir hadis var. اَنَّهُ كَنَ يُسَلِّمْ مَا الْرَسُلَّهِ صَلَّهِ الْمَغْرِبِ سُنَّ يَرْجِعُ اِلَى قَوْمِهِ فَيُؤَمِّمُهُمْ Muaz radıyallahu anh'u Peygamber sallallahu aleyhi ve beraber akşam namazı kılarmış. Sonra kavminin yanına gidermiş. Onlara imamlık yaparmış. Bunda neye delil var? Yani ben burada mesela akşam namazını kıldırdım. Yukarıda bir cemaat var. Yanlarına gidersem onlara gene akşam namazını kıldırab çünkü Muazzana diye Allah'ım böyle yapmış. Ne bir aleyhi ve beraber akşam namazını kılmasına rağmen gitmiş kavmine kendisi nafile kılıyor. Ama kavim kılıyor? Farz kılıyor. Bu da neyi gösterir? Mesela burada bir Müslüman nafile namaza durmuş. Ben içeri girdim farzı kılmamışım. Herkes bitirmiş farzı. O arkadaş yaksın namazının son iki sünnetini kılıyor. Ben omuzuna dokunuyorum. Allahu Akbar deyip tekbir alıp yanına duruyorum. Onunla beraber o da bu sefer kıraatını cehri yapmaya başlayacak o dakikadan sonra. Mesela iki rekatı beraber kıldılar, o selam verdi nafileden çıktı diye bu farzına kalkıp devam edecek. Bunun cevazına delil vardır bu hadiste. Müstehap olan akşam namazıyla ilgili akşam namazının acele edilmesi akşam namazında bu da müstehap olan bir durum. Rafiden <gülüyor> geliyor hadis قال kunna nusalli al-maghrib ma rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem feyanṣarif ahaduna wa innehu layabṣala mawaqib nablahu Biz diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'le e, akşam namazını kılardık. Ondan sonra dağılırdık. Bizden biri işte bakardı ki herkes yerinden dağılmış, herkes işini gücünü yapıyor. Yani yatsı namazına kadar birçok işi görebilecekleri ne var? Vakit var. Yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem acele Hızlı bir şekilde. Eğer yemek hazır değilse ne yapardı? Namazı bir an önce kılar aradan çıkartırdı. Salatül işe. Yatsı namazı vakti. Yatsı namazının vakti ne zaman giriyor ne zaman çıkıyor. Ne dedik akşam namazı için? Şafak'ın kaybolduğu an dedik. E, şafak kaybolduktan sonra ne başlıyor bu sefer? Yatsı namazının vakti başlıyor. Başlangıç vakti bu. Burada icma var. Yani bu, bu yatsı namazının başlangıç vaktiyle ilgili ilim ehli arasında icma var. ihtilaf yok. Fakat şafan tanımında ihtilaf gene düşmüş. Cumhurun görüşü o kızarıklık var ya. O kızarıklığın, kırmızılığın gökte, o siyah gökte bir kırmızılık var. O kırmızı çizginin yok olması. Cumhurun yanında. Gökte, siyah gökte kırmızı çizginin yok olması şafan yok olması demek. Raci görüşte, cumhurun görüşü de bu. Gene Ebu Hanifi muhalefet etmiş. O kırmızılıktan sonra beyazın görünmesidir demiş. Ee, Vallahu alem. Peki son vakti ne zaman? İşte burada zaten asıl mesele burası. İhtilafın düştüğü mesele. Hani ne zamana kadar? Sabah namazına kadar mı? Yoksa gecenin belli bir vaktine kadar mı? Burada alimler üç görüşe gitmişler. Şimdi hepsini denilleriyle getireceğiz inşallah. El-Evval birincisi Demişler ki son vakti gecenin üçte biridir demişler. Yani yatsı namazının son vakti gecenin üçte biri. Peki gecenin üçte biri nasıl ölçülür? Şimdi Bugün güneş kaçta battı? 6-20 geçe battı. Sabah kaçta güneş doğuyor? 6'da. Kaç saat? 12 saat. Ne yapıyorsun? 12'yi 3'e bölüyorsun. Ne yapar o da? 4 evet. yapar, değil mi? Yani gecenin 1 biri demek 6'dan 4 ön, saat önce demek. 2 saat. 8 saat önce. 1 8 saat önce. Ha 8 saat önce 4 saat sonra 6'dan 4 saat sonra 6'dan sonra saat sonra. Tamam şimdi dur hadisi var. getireyim anlaşacağız inşallah. Bu Şa İmam Şafii'nin yeni mezhebindeki görüşü. Şimdi yeni mezhep ne demek? Ee, İmam Şafii bir dönem Kahire'deydi. Sonra Bağdat'a gitti. Ebu Hanife'nin talebesi İmam Yusuf, Ebu yusufla İmam Muhammed'den ders aldı. İttihatlarını yenildi. Onun için ne diyorlar? Meshebul Kadim ve Meshebul Cedid. İmam Şafi'nin yeni içtihadına göre bu, bu. Gecenin üçte birlik kısmına kadar yazsın namazı. He? Ben öyle biliyorum. ya. Yani. Benim bildiğim üç buçağı, dörde kadar. Yani altıdan dört saat önceye kadar. Gecenin üçte birlik kısmı. Son, ya, son, son, üçte ha, son, üçte son üçte biri. Son üçte biri. Ha soru severiz doğru. Son üçte biri. Bu Ebu Hanife'nin gene görüşü ve İmam Mâli'nin görüşü gecenin üçte birlik kısmına kadar olduğuna dair görüş. Yani, yani imsak vaktine denk geliyor. Onların hücceti şu hadis. İmam eden gelen. Annahu sallaha bin nebi sallallahu aleyhi ve sellem fil yevm et-tani sulusü'l-leyl. <gülüyor> Cebrail peygambere namaz kıldırıyor ilk gece. Gecenin 3'te birlik vaktinde. Yani o kadar gece ilerlemiş o zaman Cebrail peygambere namaz biliyorsunuz dini Cebrail aleyhisselama Peygam Peygamber Peygamber aleyhi ve e Cebrail aleyhisselam öğretiyordu. O da bize öğretiyordu. Cebrail aleyhisselam yatsı namazını gecenin üçte birine kadar bekletmiş. Öyle kıldırmış Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e. En güçlü delilleri bu zaten. İkinci grup ise demişler ki nısful leyl gecenin yarısına kadar. Gece yarısı. 12 saatin yarısı 6. Yani 6'dan 6 saat geri saat 12'ye kadar demişler. Bu kimin görüşü? Sevri ve İbnül Mübarek, Abdullah İbnül Mübarek ve İshak İbn-i ve Ebu Sevri'nin ve İmam Şafii'nin eski mezhebindeki görüşü bu. Onlar da şöyle bir hadis getiriyor. i̇bn Hazm da bunlardan bu meselede. Gecenin yarısına kadardır diyenlerden. Abdullah i̇bn Amur'dan geliyor. Ve vaktul işe ila nesful leylül afsat demiş hadiste diyor ki nebi sallallahu aleyhi yatsı namazının vakti ise gecenin ortasına yarısına kadar diyor hadiste. Ve başka bir hadis var Enes'ten gelen akran <gülüyor> nebi sallallahu aleyhi ve sellem salat nebi akşam yatsı namazını gecenin yarısına kadar tehir etti diyor Enes radıyallahu anh. Şimdi bunun arasında tercih yapacağız. Ben ilk önce görüşleri anlatıyorum. Hangisinin doğru olduğunu nasıl yorumlanması gerektiğini. 3. görüş ise akadhu tulul fajr's sadık. Doğru fecrin doğuşuna kadar vakti vardır demişler. Doğru fecir. Ne demek doğru fecir? Fecir iki tanedir. Fecr-ü sadik ve fecr-ül Yalancı fecir ve doğru olan fecir. Yani sabah namazının vakti girdiği zaman ufukta bir beyazlıktır o. Ufukta görünen bir beyazlıktır. Ama iki çeşittir. Böyle gök biraz beyazlaşmaya başlar ama o fecir değildir. Birinci görünen beyazlık. Tam bir çizgi görünür. İşte fecr sadık denen gerçek fecir odur. Siyah iplik beyaz iplikten ayrıldığı zaman diyor ya. O kasıt budur. İşte fecir odur. O beyaz çizgidir ufukta görünen. Hı -hı. İşte demişler ki onlarda yatsı namazının vakti en son orada bitiyor demişler. Üçüncü grup. Bunu söyleyenler kim? Ata, İbni Abbas'ın talebesi, Tavuz, Ekrime ve Davud el-Zahiri. Gene İbn Abbas ve Ebu Hureyre'den bu görüşe e, gittiklerine dair rivayetler yapılmış. i̇bnül Muzir aynı şekilde bu görüşü tercih etmişler. Şimdi Nebi sallallahu şöyle diyor arkadaşlar: "Laula en ashukka li ummeti la al ila ümmetime hani şey olmayacağını bilseydim, zahmetli, meşakkatli bir iş gelmeyeceğini, bir, o, olacağını bilseydim diyor, namazını yapmalarını emrederdim. Gecenin yarısına kadar tehir etmelerini. Ee, emrederdim diyor peygamber sallam başka belgesle Ayşe radıyallahu geliyor bir gece o kadar bekliyor ki sahabe onu ta ki mescitteki sahabelerin hepsi horulduğu kadar uyuyorlar sonra çıktı nebi sallam onlara namaz kıldırdı dedi ki işte yası namazının vakti budur dedi ama ümmetime ağır gelmeseydi böyle yapardım onu istisnai bir gecede yapmış her zaman bu halde değildi bir gece sahabeyi bu kadar bekletmiş onun vakti budur demiş ama ümmetime ağır geldiği için ben bunu bu şekilde yapmıyorum diyor Nebi Sarasa bu ve buna benzer bütün hadisler neyi gösteriyor sonuç olarak yani aslında her namazın vakti nedir diğer vak namazın vakti girene kadardır öyle değil mi ama sabah namazının vakti şimdi birazdan o mesele de gelecek güneş doğana kadar mı aslında güneş doğana kadar ama öğlene kadar da sabah namazını kılabilir. Birazdan hadis gelecek. Nebi uyuyor kalıyor orduyla beraber. Ne yapıyorlar? Güneş doğduktan çok çok sonra sabah namazını kılıyorlar sünnetiyle beraber. Demek ki bir namazın vaktinin bir zamana kadar olması demek illa o vakte kadar bekletmemiz manasına gelmez. Yani en hayırlısı bu görüşler içinde en geç gecenin üçte birine kadar. Bir vakit olduğu bu vakte kadar kılınabileceği ama eftar olan gecenin ortasında kılmak oldu. Çünkü Nebi Salasaf innahu levaktua diyor. İşte onun vakti budur diyor. O kadar bekletiyor. Gecenin ortasına kadar abi Müslüman da 12'yi geçirmiş. 2'ye kalmış. 2 buçuğa 3'e kalmış namazı. Bu Müslümanın namazı da sahiptir. Çünkü vakti ne zamana kadardır? O zamana kadardır. Gene yatsı namazında müstahap olan mesele tehir etmek. Geciktirmek meselesidir. Yatsı namazını geciktirerek kılmak, erken kılmamak. Bu da e, birçok haber var sahip bu meselede. İlim ehlinin çoğunun mezhebi budur. Yatsı namazını geçirmektir. Sahabeden ve tabiinden birçokları bu görüşe gitmişler. Ve min ki bunlardan işte az önce okuduğumuz hadis ümmetime işte ağır gelmeyeceğini bilseydin diyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem levla en asha'a la ummeti la amartuhum en yu'akhkhiru'l isha ila sulus'l leyl au nisfahu. Ümmetime ağır gelmeyeceğini bilseydim yatsı namazın üçte birine gecenin üçte birine ya da yarısına kadar geciktirmelerini emrederdim diyor. O yüzden yatsı namazını geç kılmak sünnete uygun olandır. Başka bir hadiste kendim <gülüyor> nebisesam yüakhirül işe ahiyanen ve ahiyanen yüacil bazen geciktirirdi bazen acele ederdi. Yani bazı haller olmuş ki geç kılmış bazı haller olmuş ki peygamber erken vakitte yatsın namazını kılmış. وَيُكْرَهُ النَّوْمُ ve وَالْحَد۪يثُ بَعْدَهَا Şimdi yatsı namazından önce uyumak ve yatsı namazından sonra konuşmak mekruh görülmüş alimler tarafından. Öncesinde uyumak neden mekruh görülmüş? Olur ki adam yatsı namazını uyuyarak geçirir ta sabahleyin uyanır diye. Peki sonra konuşmak çok fazla lakır diye muhabbete dalaraktan sabah namazını kaçırmaktan, teheccüd namazından geri kalmaktan, o hayatımızda yok da sabah namazını kaçırmaktan geri kalır diye o yüzden yatsı namazından sonra konuşmayı ne yapmışlar mekruh görmüşler. E Ebuberza'dan gene hadis var. Anne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kana yukrahu'n-nev kabla'l-işa. Nebi sallallahu yatsı namazından önce uymayı kerih görürdü. Ve'l-hadis ba'daha yatsı namazından sonra konuşmayı da kerih görüyordu Nebi sallallahu diyor. Bukhari ve Müslim'in tahric ettiği bir hadis. İlletlerini belirttik zaten. Hani sabah namazını ve yatsı namazını kaçınmak nedeniyle böyle bir yasaklama gelmiş. Ama başka hadis var. zaruret halinde ne yapabilir Müslüman? Yatsı namazını kıldıktan sonra da konuşabilir. Şöyle diyor hadiste. Kendi Nebi sallallahu Yusmiru mâ Ebu Bekir ve Ömer fi emrim min umuril muslimin. E, Peygamber sasam Ebu Bekir ve Ömer'le yasın namazından sonra Müslümanların işlerinden bir işi istişare ederdi. ...konuşurdu, fikir alışverişinde bulunurdu... ...hani devletin önemli işleri olunca ne yapıyorlarmış... ...oturup konuşuyorlarmış... ...bu yatsı namazıyla ilgiliydi... ...sabah namazıyla biraz uzun oldu... ...bitireceğim şimdi sabah namazıyla inşallah... ...salatul fecr... ...el fecrü fil asıl huve şefak... ...az önce söylediğimiz... ...vel muradu bihi dev'i sabah... ...sabah o ışığı görmektir... ...beyaz iplik siyah iplikten ayrılması meselesi var... ...tabii bu giriş vakti... ...bitmesi şimdi gelecek... وَالْفَجْرُ اِثْنَا Fecir iki çeşittir diyor. evvel el اَلْكَذِبِ Birinci fecir yalancı şeydir. Fecirdir. Bununla şey olmaz. E, bununla amel edilmez. اَلْفَجْرُ اِثْنَا yani ikincisi sadık olan, e, doğru olan fecirdir. O da beyazlığın devamlı olması. Ufuktaki de, beyazlığın devamlı olması. Şimdi güneş ilk doğarken gökte bir beyazlık olur. Ama kaybolur. Bu sadık olan, doğru olan fecir ise gökteki o beyazlığın sürekli olmasıdır. İşte bu sebepten dolayı oruç tutarken bize erken sahur yaptırıyorlar. Müslümanlar. Yani ezan okunsa da 10-15 dakika daha var. Emin olun yani. Biz bunu bizzat kendimiz gözlemledik ve birçok Arap şeyh bu noktada fetva veriyor. Ben Mısır'dayken mescitte Selefi Müslümanlar ezan okunduktan 15 dakika sonraya kadar yiyorlardı yani. Siz de mesela uyandınız ezan okunuyor var. Geç kaldık demeyin. Oturun rahat rahat yemeğinizi yiyin Ramazan'da. Zaten öyledir. İki ezanlanır. Fecrin işte son bulduğu vakit. Burada icma var. Güneşin artık doğduğu, çıktığı vakit. Peki sabah namazı erken mi kılınması lazım? Yoksa geçikmesi mi lazım? Burada iki görüş belirtilmiş. Çünkü e, bununla dalalet eden iki yönde de hadis var. En doğrusunu Allah bilir. Birinci görüş işte. Ee, sabah namazının çok erken vakitte kılınması. Daha vaktin ilk girdiği zamanlarda kılınması. Kunne nisel mu'minat. Biz diyor Müslüman kadınlardık. Peygamberle beraber sabah namazı kılmışlar. Ve üzerlerinde örtüler var. Evlerine dönüyorlar. La yârifuhunne ahadüm min al ghalas. O namazdan çıkan Müslümanlardan hiç kimse onların kim olduğunu tanıyamıyordu. Hani ışık lazım ya tanınmaları için. Düşünün yani sabaha, sabaha o kadar uzak, o kadar karanlık bir vakitte ne yapmış Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kılmış. Başka bir e, hadiste de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor sabah namazını kıldık diyor Enes radıyallahu anh Zed bin Sabit'ten geliyor o ondan naklediyor hadisi. Zed bin Sabit diyor ki biz peygamberle namaz kıldık 50 tane ayet okudu diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani 50 ayet öyle basit bir şey değil ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz. Yavaş yavaş, ağır ağır, her ayette dura dura okurdu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. O yüzden sabah namazı ne olur, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis neyi gösteriyor? Erken vakitte kılmış. Diğer ikinci grup ise ne dediler? Biraz şey yapmak lazım, tehir etmek lazım, güneş doğana doğru kılmak lazım dediler. Onlar da bazı hadisler getirdiler. Ama erken kılmak kimin fiili? Raşid halifelerin fiili. Yani dört halife ne yapmışlar sabah namazını halka Müslümanlara erken kıldırmışlar. Ne diyor Nebi Salih? Fı innahumen ya işmin kumfeseyr axtlafen kessira. Sizden kim çok yaşarsa çok çok ihtilaf görecek. Fı aleykum bi sünneti. Size tavsiyem sünnetim ve sünneti kulafer, Raşidin el mehtiyin ve Raşid halifelerimin sünnetine yoluna tabi olmalarındadır. Bu hadisten dolayı kimin uygulaması daha sünnete yakın görünüyor? Erken kılanların uygulaması sünnete daha yakın. İnşallah diğer meseleye geçiyor, ona da devam edeceğiz. Sonuç olarak sabah namazı vakti nedir? Ee, erken kılmak Peygamberin sünnetine daha uygun olan e, sünnettir. Nebi Salim bir gün e, Bukhari'de geçiyor rivatkene, ordusuyla beraber bir yerde geceleyince bir tane sahabeyi bekçi bırakıyorlar, o da uyuyakalıyor. Uyandıklarında güneş bir mızrak boyu çıkmıştı diyor hadiste. Orada e, şey getiriyorlar. Tekbir getiriyor uyananlar. Sonra bütün ordu kalkınca peygamber sana kalkın burada şeytanlar var ileriye gidelim diyor. İleride ordusuna abdest almayı ve abdest aldıktan sonra sabah namazının sünnetini ve farzını cemaatle kılacak şekilde sabah namazını eda ediyorlar. Yani sabah namazının bittiği vakitte neresi? Öğlen namazı aslında. Öğlen namazına kadar vakti var ama tabi özür olursa. Özürsüz bir şekilde son vakti güneşin doğuşuna kadardır. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah veresin sözlerinin güzelliğinde. Mütevelliktir ve